Açık gazete. Peki o zaman şimdi biraz önce söylediğimiz gibi Burcu Karakaş'a bağlanıyoruz ve Mısır'daki durumu inceliyoruz. Günaydın. Merhabalar günaydın kolay gelsin. Teşekkür günaydın. ederiz. Nasıl durum oralarda? Çok önemli bir çelişkili duruma düşmüş vaziyette. Kısmen insanlar acaba bunun bir darbe olmayabileceğini de. ...umut etmek istiyorlardı ama galiba... ...lamıcım yok... ...kesin bir darbe değil mi? Nasıl durum? Ee, şöyle söyleyeyim... ...biz salı günü buraya geldik... ...salı gününden beri buradayız... ...yani darbe tırnak içinde... ...bevimden beri buradayız... Ee, ...ilk gün daha... stresliydi yani daha ses demeyelim... ...bayağı gergin de aslında... Muharifler sokaklarda sabahlara kadar işte kornalarla ve sloganlarla protesto gösterileri de bulunuyordu. Ee, ne zaman ki günü ordunun açıklaması geldi ki aslında ona kadar geçen süreç de bayağı bir gergindi. Çünkü öğleden sonra burada dükkanlar, işyerleri kapandı. İnsanların çoğu evlerine çekildi. Tabii ama tabii ee, bir yer yerler hani kitlesel şeylerin olduğu yerlerde yine insanlar vardı. Ordu'nun açıklaması çok geç geldi. Beş saat sonra geldi. O beş saatte dikenin üstünde yine insanlar beklediler. Ancak açıklamadan sonra enteresan bir şekilde o gerginlik giderek azaldı. Yani sonrasında bir kutlama havasına döndü. Ha tabii şey Mursi'ye destek veren Müslüman kardeşlerin bulunduğu yerlerde önceki Ordu'nun açıklamasına bir tepki oldu. Ancak sonrasında hani gerek fiziksel gerekse sözlü bir tepkileri olmadı açıkçası. Yani hani ılımlık adılar diyelim. <gülüyor> hani aslında onların tavrı buradaki durumu belirleyecek de öyle diyebiliriz çünkü e, Müslüman kardeşlerin hani içinde bulunacağı herhangi bir e, saldırılanık durumda hakikaten burası iç savaşa sürüklenebilir aslında. Böyle bir durum var. İkincisi de <gülüyor> e, afedersiniz biraz sesi çıkmıyor galiba. Yüceviz. İkincisi de <gülüyor> ikincisi de yani e, millette de bugün var. Şekilde. Hani 30 milyon kişi Mısır'da ayaktaydı. Hani Mursi'nin istifasını diye getirirdi. Buradaki insanlar hani askerin burada bir aracı iş görev e, üstlendiğini ve hani e, demokrasinin e, alaşağı edilmediğini hani aksine e, orduyla beraber Mursi'nin e, gönderildiğini bundan sonra da halkın istediği olacağını. Dolayısıyla Afirin hani darbe değil ama bakın devrim yaptığını dile getiriyor yani en azından benim hani konuştuğum e, ha, bu insanların e, fikri bu ha tabii ki yani hani orada sen ile bakmıyorlar mı o tabii ki hani o su götürmez bir şey hani orada işte zaten bir şey bizden gibi bir hata var ama hani zaten bu konuda aslında yani uzmanlar istinak işte içinde ve medyada ikiye bölünmüş durumda çünkü hani 30 milyon kişinin arasında olduğu işte bir hani hareket işte neyse askerin şeyi darbe midir yoktan değimiz diye konuşuluyor. Ya burada muhalefet için konuşuyorum tabii ki Mursi karşıtları mutluluğuna diyecek yok tabii ki ve tarihte hakikaten Hani ya, ya istifa edecek ya istifa edecek istemiyoruz kendisini hani niye diye soruyorsun istemiyoruz işte yani ne bu ülke için gibi böyle tepki veren hakikaten çok hani öfkeli bir kalabalık vardı tırnak içinde o kalabalığın askerin ee, yönetme e koymasıyla mı diyelim gazı alınmış oldu o yüzden aslında açıklamadan sonra burası sakinledi bile diyebiliriz tabi sonrasında patlamalar gene sabah kadar sürdü ve hani sabah kadar işte şey Tahiri mesela e, çok doluydu açıklamadan sonra dün gece gittik oraya dün hani ikinci gün kutlamaların diyelim nispeten daha sakin bir gece geçirdi aslında. Evet e, yani esas olarak tabii daha ta 11 Şubat 2011'de ki ilk kareye dönülmesi gibi bir şey oldu yani iki buçuk yıl içinde işte demokratik olduğu belirtilen seçimlerle başlayan sürecin e, sıfırlanması ve başa... Dönülmesi gibi bir durum var Peki e, bir de işte Müslüman kardeşlere ne olacağı gibi Çok önemli bir soru var Tutuklamalar gözaltıları e, Var bazı basın e, Özellikle El Cezire'ye e, Baskın yapılıp e, Şeylerinin çalışanlarının Gözaltına alınması Durumu var yani sonuç olarak e, Şöyle bir soru sorayım e, Şerif Abdülkuddüs demokrasi na e, bağımsız ve demokrasi na içinde haber yapan Şerif Rabbi Kuddüs şey söylemiş. E, bu askeri bir darbeydi ama sokaktaki e, halkın da büyük desteğiyle yapılabildi. Yapıldı. Yani ordunun kendisiyle, kendi girişimiyle yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla bir devrimci an da e, var fakat son derece tehlikeli bir e, emsal de oluşturabilir diyor. Ve yani asıl e, güç, gerçek güçün halkın elinde olduğunu söylüyor. Asker, yani ordu nihai hakem olsa bile bir süre içinde. Gene de o ve o, halk da bu güce sahip olduklarının farkında gibi görünüyor. Ne olacağı kesinlikle belli değil demiş. E, sen nasıl görüyorsun oradan Burcu? Yani tabii şöyle gene hani Tahir'in söylediği şu biz bütün dünyaya gücümüzü göstermiş olduk. Yani şöyle diyorlar biz sokağa indik işte biz e, Mursi'yi istemediğimizi söyledik. Hani e tamam yani ordu da hani geldi ve bir şekilde hani işte söyle az önce anlattığım gibi hani buna bir e, Mursin'in gitmesine ön ayak oldu gibi bakıyorlar yani tarihin gücünden doğan bir istifa olduğu söyleniyor. Ancak tabii yani hani bu durumun neye evleneceğini kimse bilmiyor. Hani asker de asker de bilmiyorlar ki, en azından sokaktaki asker için söylüyorum. E, hani şey Müslüman kardeşler ve musluklarla e, da Yani Müslüman kardeşlerde bir kere çok tetikkin bir durum var. Yani hani 1950 dönemine dönülmesinden korkular haliyle ki şu an kadar 400 civarında üyelere tutuklandı. Evet. de söylediğiniz gibi basın kuruluşlarına sansür geldi ki hani bu yani daha oldu, belki de en açık göstergesi olabilir hani tutuklama ve sansürler en nihayetinde. Evet. Hani bunu getileceğine nasıl emin olabiliriz? O da tabii tartışılır. ya hani çok tehlikeli bir şey aslında. yani Müslümanlar şimdi bir de bugün tabii Cuma aslında bugün e, burası için çok kritik bir gün. E, dün e, Mursi'ye destek veren kesim darbe karşıtı gösteriler için e, çarşıda bulundu. E, öğlen namazından sonra hani burada hareketlilik olabilir. Hani e, umarız kötü bir şeyler olmaz ama e, yani bugün hani şerengide hani ordunun gösteri olduğu ve takdirde hani hareket edeceği de önemli. Ama açıkçası şu ana kadar hani bir aksiyonum olmadı ve yani e, dün aslında Kahire genelinde hani şehrin içinde konuşlanmış asker ve e, hani askeri müzikalar aslında çok azdı. Hani siz televizyonda sürekli tabii ANC'yi izliyor olabilirsiniz ama hani belirli noktalarda var ya ve hani karış yani ne, ne o tarafa ne bu tarafa hani bir karışma gibi bir durumu yok tek aradan azıcık işe dönersek Müslüman kardeşler yani e, ihman e, yere, yere indirilmeye zorlanacaklarına dair çok endişeliler ve onları söylediği şey Mursi başa gelmeden biz evime, ev, evimize gitmiyoruz e, hani demokrasiyle sandıkla başa gelen bir isimdir biz de kendisinin arkasındayız e, yani askerin yanında edilemez diye diyorlar. Hani bunu söylerken bile böyle hani çok ateşli falan diye konuşan yani en azından dün gittiğimiz Erabiyatül e Adeliye cami önü için söylüyorum. Tabii ki de öfkeliler. Ama hani böyle çok saldırgan gibi bir durumlar kezmedim. Ama dediğim gibi aslında ne yazık ki bir kıvılcıma da bakıyor her şey. Desek çok hani abartmış olmayız. Evet öyle bir tehlikede ceryan ediyor yani devam ediyor daha doğrusu ee, Mısırlılar için çok fazla da seçenek olmadığı anlaşılıyor yani bu bir darbe olarak görülmeli diyor Şerif Abdülkuddus ama Askeriye'ye e, nihai olarak da e, hakem olma hakkını da tanımış gibi bir emsal yaratmış oluyor gibi. Ama bununla beraber halkın da kendi gücünün farkında olduğu da başka bir yeni durumda diyor. Yani neler e, olacağını kestirmek çok kolay görünmüyor herhalde. Evet, <gülüyor> yani aslında ordunun tabii bundan sonraki süreçte ee, nasıl bir rol üstleneceği aslında her şeyi e, belli e, edecek. Bir de hani e, onlar diyor ki iç iki hükümeti kurulsun bir sonra aradan çekileceğiz. Ama tabii bu böyle hani söylenen bir şey ee, yani bakalım da temelde aslında bu. Ben yani tabii şunu da unutmam lazım yani en nihayetinde şu an hani burada ayaklanan e, ya da Mısır hakkıın çoğunluğu için söylüyorum. Hani e, devrim yapmış bir hap yani hani buradaki herkesin söyledi. Demokrasi istiyoruz izliyor. Evet. Bunun içeriği işte hani bu nasıl bir şeye evlidir az önce söylediğim gibi nasıl olur vesaire ama söyledikleri şey, ya Mursi bizim için hiçbir şey yapmadı. Tek adam e, rolüne üstlendi. E, hani şey e, halkın talepleri vardı. Bunların hiçbirini yerine getirmedi. E, ne işi var o zaman bizim başımızda? Ha bunun yolu bu muydu? İşte o süreci zaten hep beraber izledik. mu istifa etmeyeceğini söyledi. Sonrasında son dakikada bir sorduğunuz zaman da Önce diyorlar ki yani konuşarak Çözebilirdik biz bunu diyorlar Sonra bu yani o son dakika Önerisini hatırlatıyorsunuz Öyle de olmaz canım diyorlar Falan yani hani böyle bir Karmaşık bir durum var Kimse ne olacağını çok bilmiyor Ama yani aslında bilinen tek şey Yine de hani bir kere o e, sokak çıkmanın Hani o e, Evrenin mi diyelim evet. Kadını Sonra da benim dediğim olacak ama tabii o dediğim nasıl olacak hani buna işte böyle mi olacak hani ya o işte onlar gidip tabii çok şey hani böyle orientalist bakınca da hani ya da paradigmalar çok farklı hani Türkiye'de mesela Türkiye'de birçok insan söyledi işte ee, yani İslamlaştırmaya karşı bir tepki de var benim en azından şu an kadar konuştuğum hani karşı var evet ama hani işte layik kesin de elbette var, onların da. Var. Gözlükle buraya bakınca çok açıkçası hani anlaşılmayabiliyor bazı şeyler haliyle. Her ülkenin çünkü içinde bulunduğu e, sosyopolitik durum ve hani ekonomik durum farklı olduğu için. Yine Mısır ama halkı kendi kaderini kendi tayin etmek istiyor diyebiliriz. Evet, peki Burcu çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Burcu Karakaş'la konuştuk. Milliyet gazetesinin muhabbiri aynı zamanda da bizde de başarılı programları olan bir arkadaşımızdı. Evet bir ara verebiliriz. Mısır'daki durumda darbenin iki yüzü var diyor Fehim Taştekin'de radikal gazetesinden. Bir taraf bunu darbe olarak görmüyor. Öteki tarafta da öfke ve ihanete uğramışlık hissi var. Tabii öte yandan da mesela Tunus'ta da ilginç bir yankısı olmuş. Arap Baharı kendileri de halk kitlelerinin demokrasiyi yeterince uygulamayan seçilmiş yöneticilerinde de değiştirilebileceği yönünde bazı kıpırtılar olduğu da Tunus'tan da gelen haberler arasında ilginç yani. Ben tabi yani sayısız yorum daha yapılacak yapılmalıdır ve yapılacaktır da ama 30 milyon gibi bir kitlenin yani ülkenin 5'te biri gibi hatta 4'te biri gibi bir kesimin ortaya çıktığı zaman daha 3'te biri belki de 84 milyondu değil mi? Yani eğer 25 milyonsa Ortaya çıkmaktan Ortaya kalsınız. Yani sokağa sokağa in, indiyse o zaman çok büyük bir yani devrimsel bir niteliği olduğundan da hiç şüphe yok. Dolayısıyla ordunun da e, hangi birini bastıracağını merak ediyorum. Sadece El Cezire değil tabii başka Mursi yanlısı yayın yaptığı belirtilen 3 kanalı daha kapatmış. Ayrıca da El Cezire'nin 27 çalışanını gözaltına alıp 26'sını bırakmış ama direktör hala göz altındaydı müdürü. Yani son derece karışık bir durum. Bakın Batı'nın da ve diğer ülkelerin de ikircikli tavırları da devam ediyor şüphesiz ama izlemeye devam edeceğiz. Açık gazet